Evet, abiler. Ali abi burada mısın? Ali hoca. Ali hoca, Allah hangi dilleri biliyor? dilleri biliyor O zaman Türkçe de biliyor. Doğru mu? Peki ibadetleri niye Arapça yapmak zorundayız? Madem biliyor abi. Böyle kalırız. He? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aynı soruyu isteyen var mı? Fatih abi 150 kilo böyle oldu bugün ha. <gülüyor> Allah tüm dilleri biliyor mu? <gülüyor> duvara gir duvara, oradan görürüm. Biliyor, abi. biliyor mu? Türkçe de biliyor mu? Ben niye ibadetleri Arapça yapmak zorundayım kardeşim? Çünkü Arap tane var. Çok farklı Türkçe Evet, güzel. Karşılamıyor. Yani maalesef. Çok güzel, çok güzel. Bu kadar mı? <gülüyor> Kapatalım mı şimdi? <gülüyor> Fatih'a verelim bizim. Müslümanlar sende. Abiler, çok ince işaretlerle gireceğiz. Ama konunun ana cümlesini unutmamamız lazım. Şurası. Allah Türkçe. <gülüyor> Biliyorsa ibadetleri neden Arapça yapmak zorundayım? Konuya başlamadan önce bir tane kelime var Abdullah. Bu kelimeyi çok iyi bilmemiz lazım. Şeair diye bir kelime var. Şeair demek, sembol demek abi. Ne demek abi şeair? Sembol demek. Bak şimdi, sembolün ciddi bir özelliği var. Mesela Ali abi, Apple'ın sembolünü düşün. Bir tane ısırılmış elma öyle değil mi? Bir gün kepo gibi gitsen desen ki ya abi ha elma ısırmışsın, ha armut şunu değiştir, armut yap desen olur mu? Olmaz bak milyar dolar versen gene olmaz. Neden? Çünkü o ısırılmış elmanın içine yüklü ne kadar anlam ve mana var. Doğru mu abi? İnsan onunla, onlar onunla bilgisayarlarını satabiliyorlar. Doğru mu? Telefonlarını satabiliyorlar. Avrupa'da telefonlarının yeni bir nesili çıktığında abi Apple'ın İnsanlar ilk alabilmek için sıraya giriyor. Bunu neyle Seyda abi? Bir sembolle. Yani şeair dediğimiz sembolle yapıyor. Ya da abi BMW'yi düşünelim. Gitsek desek ki ha böyle pervane yapmışsın, ha şöyle pervane yapmışsın ne farkı var desek Asla milyar dolar versen değiştiremezsin. Neden? Çünkü o basit gibi görünen sembole binlerce mana yüklenmiş, milyonlarca araba üretilmiş, başka motor teknolojileri üretilmiş ve bunun üzerinden devamlı ve sürekli kazanılan bir para devamlı devam eden bir saray mevcut. Doğru mu? Demek ki bizim sembol dediğimiz olay basit bir olay mı Fatih? Basit bir olay değil. Aynen öyle de Şeair-i denen içine inanılmaz manalar yüklenen İslam'ın sembolleri vardır. Namazın beş vakit oluşu gibi. Ezanın Arapça oluşu gibi. Şeair ne demek Fatih abi bir daha alayım. Sembol. Sembol basit bir şey mi kardeşim? Değil. Neden? içine çok fazla mana yüklenmiştir. Eğer sembol basit bir şey olsaydı bir bayrak uğruna Çanakkale'yi Kurtuluşu yapmazdık zaten. Demek ki bir bayrak dediğin olayın içinde akıl almaz derecede manalar yüklü ki bir sembol bu kadar kıymetli olabiliyor. Doğru mu abi? Ve konuya giriyor. Ben soruyu tekrar sorayım. Umut soru neydi? Allah Türkçe biliyorsa ibadetleri neden Arapça yapıyoruz? şehair İslamiye. Şehair ne demek? Sembol demek. İslam'ın sembolünü söyler misin? İki tane örnek. Namaz, ezanın Arapça olması, oturuyor değil mi? Problem yok. Şairi i İslamiye'yi bozmaya teşebbüs edenlerin... Ne yapmaya Fatih abi? Bozmaya. Bak çok ilginç, Türkçe namaz kıldıranlar gelecek aklınıza. Türkçe ezan okunan dönemler gelecek aklınıza. Bozmaya teşebbüs edenlerin senetleri ve hüccetleri. Yani gösterdiği bir delil var abi. Yine her fena şeylerde olduğu gibi, Ejnebilerin, körü körüne taklitçilik yüzünden ileri geliyor. Ve şöyle diyorlar Londra'da iman eden baş bir insan var abi ve bu insan nerede iman ediyor Fatih? Londra'da iman eden bir mümin. Londra'da iman eden ve ecnebilerden imana gelenler. Memleketlerinde ezan ve kamet gibi çok şeyleri kendi lisanlarında tercüme ediyorlar. Bu bilgi doğrudur. Değil mi Fatih? Orada hangi dili kullanıyorsa ezanı kameti kendi diliyle kullanabiliyor. Doğru mu? Biz kullanabiliyor muyuz Türkçe? Kullanamıyoruz. Zaten sorun burada değil mi Seyyidi abi? Allah Türkçe biliyor, ben Arapça okumak zorundayım. O kendi dilinde İngilizce okuyabiliyor. Anlaşılıyor değil mi soru? Bak çok ilginç. Alemi İslam onlara karşı susuyor, itiraz etmiyor. Demek bir cevaz-ı şerri var ki onlara karşı sükut ediyorlar. Konuyu baştan alıyorum. Hali soruyu söyler misin? Biz neden ibadetleri Allah Türkçe biliyorsa Arapça yapıyoruz. Peki Londra'da yaşayan bir insan kendi diliyle yapsa kabul müdür? Kabuldür. Onda problem yok. Bizde problem var mı? Bizde problem var. İşte bazı aklı almazlar bunu kullanarak Turgay abi ne yapıyor biliyor musun? Ya canım siz de namazınızı Türkçe kılın. Ya ne olacak anlamadığım şeyi mi getireyim? Siz de kamedinizi Türkçe getirin diyor. Siz de ezanınızı Türkçe okuyun diye yıllarca dayatıldı bu millete yıllarca. Olayınla ne çıkıyor? Batının verilen ruhsatları çıkıyor. Olaya bak. İki tane kavramı iyi bileceğiz. Ecnebi diyarına lisan-ı şeriatta Dar-ı harp denilir. Londra'ya ne deniyor Tübe abi? Dar-ı harp. Dar-ı de çok şeylere cevaz verilebilirken Bizim yaşadığımız Diyar-ı İslam'da Buna cevaz yoktur. Konuyu bir daha alalım. Sorun neydi Fatih abi? Allah Türkçe biliyor. Ben niye ibadeti Arapça yapmak zorundayım? Londra'daki biri kendi diliyle yapabilir mi Fatih abi? Çünkü orası dar-ı Peki biz kendi dilimizle yapabilir miyiz? Arapça mı yapmak zorundayız? Sebebi burası nedir? Darül İslam. Diyarı İslam'dır. Doğru mu abi? Şimdi dar-ı bir insan yaşasa, alimler buna cevaz veriyor, iştihat vermişler. Cuma namazını bile kılmamayı muslukları veren alim var. Anladın mı abi? Bizde üç kere üst üste cumayı kaçırdığında ruhun problem yaşıyor. Şimdi bu fark neden diyor yani? E sen de Türkçe yapsaydın problem olmaz mıydı diyor ve konu devam ediyor. Bu arada ders çok ağır bir ders olacak. Hakkınızı helal edin. Anane İslamiye. Yani İslam'ın ritüelleri. Ne gibi? Oruç gibi, zekat gibi, namaz gibi doğru mu yok ha? Anane İslamiye ve İslami tarih ve umum şeairi islamiye ne demekti? İslami semboller. Ve umum erkanı islamiyete ait muhaberatı ehli İslam. O kelimat-ı mukaddesenin bizim Arapça söylediğimiz kelimelerin mücmel meallerini geçici olarak, mütemadiyen ehli imana telkin ediyorlar. Hatta şu memleketin camisi ve medresesi başka makberistanın mezar taşları dahi bunlar hep bizim sembol mü abi peki her gördüğümüzde bir cami görünce İslamı hatırlıyor muyuz ben hatırlıyorum bir mezar taşı gördüğümüzde her nefis ölümü tadacaktır hatırlıyoruz değil mi abi peki londradakinin bu şansı var mı yok çok güzel bak mezar taşları dahi birer telkin edici birer muallim hükmünletir ki o mukaddes manaları eli imana irşad ediyor. Bak abi baştan alayım. Biz bir mezar taşı gördüğümüzde İslam'ı hatırlayabiliyoruz. Sebebi burası diyarı İslam. Doğru mu Aşık? Biz yolda gittiğimizde elimiz farklı bir dayı görme ihtimalimiz çok yüksek. Birden camiden çıkan takdili ağabeylerimizi sarık böyle gençler gelin bir kokus vereyim diye bizim görme ihtimalimiz çok yüksek. Yani biz diyarı İslam'da yaşadığımızdan dolayı Allah'ı hatırlatacak çok fazla şeayir mevcuttur bizden. Ama Londra, Darı hark mıydı Londra? Londra Darı Harp olduğundan onlarda Furkan böyle bir şey yaşama ihtimali mevcut değil. Bu da onlarla bizim aramızdaki ciddi büyük bir farkı oluşturuyor. Bu işin en üzücü kısmı nedir? Ejdalımızın o mezar taşıma okuyacak dili bizden almalarıdır. <Gülüyor> Doğru değil mi? Okuyabiliyor musunuz? Fatih Sultan'ın, Abdülhamit'in mektubunu okuyabiliyor musunuz? Üzücü değil mi? Ecdadın mektubunu, sana beyanlarını, bir güvercin kanadında yetiştirdiği o haberleri okuyamama üzücü değil mi Sinan abi? Ah be abim, hem de nasıl üzücü, biliyor musun? Belki şu okudan cümleler bile zor anlaşılıyor. Halbuki bu cümleler tam Kur'an'ı tasvir edebilen kelimelerle donatılmış cümleler. Devam ediyorum ama çok ağır gelecek. Lütfen kalplerinizi hazırlayın. Bir itirazı olan Risale-i açık çıkıp Bediüzzaman'a buyursun. Çünkü olaylar çok ağırlaşacak. Acaba kendine Müslüman diyen bir adam Diyor musun? Diyor musun yok Soruyor Soruyorum abi? Bugün beraber dersler. Öz kardeşiz abi müsaade edin sorayım. Diyor musun birader? Canım? Elhamdülillah. Elhamdülillah diyorsun. Diyor musun Müslüman? Naci diyebiliyorum. Çok güzel bir çaba var yani. Diyor musun Müslüman? Diyoruz. Acaba kendine Müslüman diyen bir adam Dünyanın bir menfaati için bir günde elli kelime frengi Batı lügatından tahlüm ettiği halde bir adam Müslümanım diyor ve Batı'nın lügatından çok fazla taallümü var. Yes ne demek? Evet. Kar ne demek? Kar. Araba. Araba. Pencil ne demek? Evet. Kalem demek. Doğru mu? Türkçe biliyorsun. Olmuyor. <gülüyor> <Kalem, gülüyor> Pencil demek. <gülüyor> demek ki biz Batı'nın insanlığı abinasınız? Çok ciddi hakimiz. Daha başka kelime saysak onlar da çıkacak. Acaba kendine Müslüman diyen bir adam dünyanın bir menfaati için Bir İngilizce <gülüyor> Bir günde elli kelime frengi lügatından taallum ettiği halde Hepimizde var değil mi bu kelimeler? 50 senede ve her günde 50 defa tekrar ettiği 3-4 milyon tekrar yapıyor 60 yaşına kadar Subhanallah Kardeşim isim neydi? Turanım Subhanallah ne demek? <gülüyor> Pencil'i biliyorsun ama değil mi? Problemi görüyor musun abiciğim? Acı değil mi? Allah'ın <gülüyor> Çok güzel Allah razı olsun Acı değil mi? Batı'nın kelimelerini bildik mi? Bildik. Bak Türga'ya abi, köşeden soruyorsam soruyor. De ki, Mehmet adam sıkıştırıyorsun yapma. 60 yaşına kadar yaşayan bir adamın günde 30 küsür defa söylerse 3 milyon 613 bin 500 defa söylediği bir kelimeyi sordum. Ayıp mı? Ayıp bir şey soruyorum abi. Elhamdülillah ne demek? Değil, yanlış. Ne? Çok güzel, buyur abi. Ne kadar hant ve sena varsa bütün hepsi bana değil, Allah'a demek. <gülüyor> Çağda okuyorsun özel üniversite, İngilizcen daha iyi değil mi? Bak bir problem var görüyor musun? Bu problemde rahatsız olmuyorsan kalbinde problem var ama. Acaba kendine Müslüman diyen bir adam, dünyanın bir menfaati için bir günde 50 kelime frengi lügatından taallüm ettiği halde, 50 senede ve her günde 50 defa tekrar ettiği Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber gibi mukaddes kelimeleri öğrenmezse 50 defa hayvandan, hayvandan daha aşağı düşmez, düşmez mi? Of. Bizde tespit öyle değil Geçersin camiye namazdan sonra 27 saniye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama böyle tespit mı biter? <gülüyor> Sus, Arapçada küfür demek olduğunu biliyor muydun abi? Elin Arapçada almut, armut demek olduğunu biliyor muydu? Ben de biliyordum yeni uydurdum. <gülüyor> Abi bizde olay çok ilginç aslında. <gülüyor> Lan başka başka dinler alan mı gözde bir şey yapacaksanar. Abi bak bir problem var? Kelimeler <gülüyor> alır. Neden alınmıyoruz üstümüze? Böyle hayvanlar için. <gülüyor> Özür dilerim. Dinle bana Aykisinan abi. Bir itirazınız varsa buyurun. Bediüzzaman zaman hazretlerinin kitaplarına itirazınızı sunun. Ben nakliyeciyim abi. Ama ben kelimeleri üstüme alıyorum. Böyle hayvanlar için Ağır. Bu kelimat-ı mukaddes'e tercüme ve tahrif edilmez. Hani diyorlar ya ay Türkçe olsun ne olacak? Böyle hayvanlar için bu tercüme edilemez. Değil mi? Ve tehcir edilmezler. Onları tehcir ve tahir yani bozma arzusunda olanlar bütün mezar taşlarını hak etmek yani kazmak, oymak bu aşağılamaya karşı titreyen Mezaristan'daki ehli kuburu aleyhlerine duydurmak demektir. Şimdi bak abi, çok önemli bir konuya gireceğim. Furkan hazır mısın? Şimdi bak Furkan, kelime dediğinin iki farklı varyasyonu var. Birinde kelime de lafız mana denilir Furkan. Yani bir karşılığı vardır. Mesela sefine gemi demektir Furkan, anladın mı? Bunu istediğin kadar kaz, başka bir karşılığı yok. Hadi biri der ki lan kayıkta demek, o kadar. Buna ne deniyor Ömer? Lafız mana deniyor. Ne deniyor Furkan buna? Kaç tane karşılığı var? Bir tane. Furkancığım bir de Terminolojik diye bir hadise var. Ders alınmadan Türkçe karşılığı imkansız demek. Mesela rububiyetin Türkçesi terbiye edici demek. Halbuki benim saçımın uzayıp kaşımın uzamaması rububiyettir. Benim beden elbisem buyken kirpinin beden elbise ve savunma mekanizmalarının o şekilde olması rububiyettir. Benim midem böyle sindirirken bir solucanın, tırtılın, ceylanın midesinin farklı şekilde sindirmesi rububiyettir. Furkan ben sana saatlerce rububiyet anlatabilirken nasıl bir kelimeye sığdırayım bunu? terminolojik deniyor. Ben matematik öğretmeniyim Fuhkan. Sen de matematik aldın herhalde. Ben desem ki fonksiyonun Türkçesini söyleyeyim. Dönüşün demek. Sen de fonksiyonu hiç bilmeyen birisin. Versen bir tane problem çözebilir misin? Çözememe sebebin fonksiyon kelimesi terminolojik ve ders alınmaya muhtaç bir kelimedir. Arapçada altmış bin kelimenin Türkçe karşılığı yok. Sen ne Türkçesinden bahsediyorsun? Ve bu kelimelerin içinde kaçının terminolojik olduğunu düşünün. Yani ne demek abi? Ders alınmadan mana, maksat ve gaye etrafında idrak edemeyeceğin kelime demek. Sefine gibi bir karşılığı değil, binler parametreye tatbik edilmiş kelimeler demek. Ab Abiler, şimdi sürekli akli ispatlar yaptık, doğru mu? Dedik ki aklen bu uygundur, bu uygundur, bu uygundur. Bak şimdi, akla hiç ihtiyaç yok, ruhunuzun Arapça bildiğini ispatlayın. Lütfen gözlerinizi kapayın. Allah sizden razı olması için gözlerinizi kapayın ve şu cümleleri tefekkür edin. Bakalım bu cümleleri Türkçe dinleseniz ruhunuz böyle zelzeleye gelebilir mi? <gülüyor> Hangi çevrilmiş kelime, şu kelamullahın yerini tutup karşılığını verebilir, eğer o gönüller taşlaşmamışsa? Son cümle okuyacağım. Risale-i Nur'da yazan son cümleyi. Bu ders bizim için neden önemliydi? Arabi aslını terk etmek. Bu okuduklarımızı, dinlediklerimizi terk ediyorsun. Kendi dilini uydurmaya çalışıyorsun eğer diyarı İslam'san. Dini terk ettirmektir. Şe'air yani sembol niye önemli görüyor musun? Bunu terk etmek dini terk etmek oluyor. Ben kardeşime bir soru daha sorayım bitireyim. Sizin etrafınızda Şaban Şaban diye bu espri yapanlar var ya hangi mukaddes kelimelerle espri yapıyorlar? Bir gencin namaz kıldığını görünce Hacı mı oldun, hoca mı oldun diye Densiz densiz konuşanlar hangi kelimelerle alay ediyor? Ya da şöyle sorayım.